Oh, oh, oh. Biraz uzlet ruhu, uzlet yazılmadı, halveti yazdık fakat celveti tercih ettiğimizi ortaya koyduk. Bazı fesadı zaman herhalde, konjöktür zannediyorum, şartlar öyle olmayı gerektirmiş. Seyri sülükü de ve kalbi ruhi terakki. <gülüyor> Üstad'ın yaklaşımıyla hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakmadan, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeden Hareket eden insanlar bazen ortalığına müsait görmüşler, halveti tercih etmişler. Belki bazı dönemin insanları öyleydi yani. Çok lavaliydiler çok hayatın içindeydiler, çok çakır keyfidiler, serazat idiler. Bu türlü kimseleri Allah'a yönlendirme biraz halvette olabilirdi. Dolayısıyla o döneme ait mürşitler halvetiye mesleği hep öyle gitti. İnsanları daha ziyade uzete çağırdılar. Bu Trakya'da daha çok olmuş. Anadolu'da çok halveti bilmiyorum. Trakya'da çok olmuş. Hatta Selimiye Camii'nin penceresine güzel bir hatla yazılmış hattı size söylemiştim. Rahati fi halveti ya ihveti külle ma vecettu. ''Kavmen azharu aybi ve abdu zilleti, ma veccettu halilen kaddu, fel veccettu rahati fi halveti'' gibi bir şey. Belki bazı yerlerini yanlış okudum. Haftamda kalmamış olabilir. Ben rahatımı halvette buldum. İşin doğrusu, bana doğruluğu gösterecek. Hani arz ediyorum ya, ''Yârbet, better, ezmor, negir, tayâbi, cehim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Aman semtine sokulma. Bugün olmasa yer, yarın seni cehenneme sürükler. Ama yarın gir ta'ya ve naim. İyi arkadaş iyidir o. Ona sımsıkı sarıl. O da seni cennete götürür. Şimdi bu mülazayla adam halveti demiş yani. Doğru dürüst bir dost bulamadım yani. Kime yanaştımsa fırsat bulunca soktu. Bana bir şey bulaştırdı. Bir kir, bir leke bulaştırdı ile de ben rahatımı halvette buldum. Halvette Allahlı olduğumu hissediyorum. Halvette Rabbimi mülahazaya alabiliyorum. Demiş. Bu böyle bir yol. kalvetilik İnsanlarda muvakkaten uzdet olabilir. Fakat bu muvakkat seyisülükü ruhani biter. Çillesi biter insanın. Ervain ayı biter. Döner insanların içine. Şimdi o külleti kelam, külleti tam, külleti menam, onlar iyi doğru, müsellem, Onları gibi kabul ediyoruz. Çünkü Hz. Üstad da öyle, az yiyor, az içiyor ve az uyuyor. Eşref edip de onunla alakalı mülazalarını anlatırken, çok az yerdi diyor yani, çok az uyur diyor. Aslında bunların hepsi birbirini tamamlayıcı şeylerdir yani. Çok yerseniz telahum olur, çok uyku ihtiyacı olur. Bu defa yiyip yatma gibi bir fasit daire içine girersiniz. Yakamazsınız. Vücudunuzdaki yağları yakamazsınız. Fasit daire oluşur yani. Yeme, içme, uyuma, yatma. Dolayısıyla bunlar Allah'a yürüyen insanın önünü kesen gulebanilerdir. Bunlardan uzak olan Allah'a yakın olur. En azından potansiyel olarak Allah'a yakın olur. Bunlar tamam. Bunlar olduğu gibi kabul ediyoruz. Diyoruz ki İnsanın vücudunun kaloriye ihtiyacı ölçüsünde insan kalori almalı. İcabında bir hekime sormalı. Böyle bir insan, mesela mektepte öğretmenlik yapan bir insan için zannediyorum, en fazla 1800 kalori yeter. Daha fazlasına gerek yok. O şuhuma dönüşür insanın içinde. O da büyük olur, insanın kalbine biner. Ama bir insan sporcuysa veya askerse, koşturan bir askerse, hareket adamıysa, ise, reçberse, sürekli hareket ediyorsa, çok atır harcıyorsa, belki onun için 2500 kalori falan takdir ederler, düşünürler. 300 kalori ihtiyacı olan insan da olabilir. Ben şahsen derim ki arkadaşlar, benim vücudumun günlük ne kadar kalori ihtiyaç var? Bunu minimum yani. Ben o kadar almak istiyorum. Bana onu söyleyin. Nelerden alayım daha ziyade? bir hastalığa da olmayayım ama vücudun ihtiyacı kadar kalori alayım. İşte o kadar. Killeti tam. Gereksiz yere konuşmama yani. Müminin şükutu tefekkürdür. Konuşması hikmettir. Konuşurken hak, hakikat adına, doğruluk adına, Allah adına, peygamber adına bizim Mevlana'dan ve Şeyh Galip'ten o da kullanıyor. Menkul dediğimiz şey, hep meseleyi sohbeti canana getirme. Yani taş dedin, yahu şu taşları böyle sert yaratan şu kudret, ne kudret? Su, şu suyu böyle yumuşak, yup yumuşak, boğazlardan incitmeden aktığı gibi, deryalarda da böyle akıp gidip, ta gidip denizlere ulaşan, bu suyu böyle yaratan kudret ne mütenahidir. Havayı teneffüs ettik hakikaten hiç bedelini de ödemiyoruz yani. Bunun bir saatlik bedelini isteseler biz onun şükrünü ömür boyu namaz kılmakla eda edemeyiz. Sürekli soluk alıp veriyoruz ve yaşıyoruz. Bir kere nefesimizi kesse bir kere yuttuğumuz şey zehir olsa ölür gideriz. Şu Allah'ın lütfuna bak. Her şeyi evirip çevirip suhbeti canana getirme. İşin gerçek sahibine bağlama. Konuşurken böyle konuşma. Sükut ederken de daha sonra ne konuşacağını düşünme. Tefekkür. Cevfel kalem konuşmaman. Mümin cevfel kalem konuşmaz. Mümin kendine geveze dedirtmemeli. Çenesi düşük dedirtmemeli. Hekim dedirtmeli. Mümin bunları dedirtmek için de yapmamalı. Yapması gerekli olduğu için yapmalı. Ayrı şey o da. Bu da kılleti kelam. Kılleti tam, kılleti kelam. Kılleti menam, az uyumak. Bir insana zannediyorum, bir fıtırlık uyku herhalde 4-5 saat. Günde insan 4-5 saat uyuyunca, alıştırırsa bir insan, fakir askerliğin esasında daha sonra, askerlikten sonra da belki 3 saat falan yeterdi bana. Biraz gündüz mamurlaşırsınız, öğlene doğru. Böyle bakarsınız. Fakat bir güzellik olur onda da. Böyle baygın baygın bakarsın bir güzellik olur. Sonra Sakız çiğniyen sakız çiğner. Öbürü kalkar su içer, öbürü çay yapar. Atlatır onu, rehavete atlatır. Fakat dört saat uyku yeter zannediyorum ben. Bunun üçünü, üç buçuğunu gece yapıyorsa bir de bir kaylule yapar. Üstadın verdiği ölçüler içinde. Ve yeter. Dolayısıyla 24 saat kendine kalır. Çoluk çocuğu varsa birkaç saat onlarla meşgul olur. Vazifes varsa onu yapar. Bir şey yazacak, çizecek, okuyacak, yapacaksa onları yapar. Değişik şeyler yapmaya vakit kalır. Bir yönüyle uyku bizim zamanımızı çalıyor. Bedel vermeden zamanımızı alıyor. Üstelik zararlı da oluyor. Yediğimiz şey üzerine hele yatınca o şuuma inkılab ediyor. Ve sırtımızda yük oluyor. Bunları söylemeye gerek yok. Bunlar birbirini gerektiren aralarında bunların denebilir ki fiziki telazum var. Bunlar tamam. Fakat bir manada diyoruz. Uzretenil enam diyoruz. Bir manada. Herkes için değil. Yani biz celvetiyiz. Halkın içinde olmamız lazım. Şimdi bu bizim vazifemiz yani. Onun için bir manada yani siz hücrelerinize çekilemez, sadece kendinizi düşünemezsiniz. Çünkü siz yaşatmak için varsınız. Yaşamak için değil. Siz eğer Allah Celle Celaluhu öbür alemde sizi yaşatacaksa başkalarını yaşattığınızdan dolayı sizi yaşatsın. Bence hayatınızı öyle değerlendirmeniz lazım. Yoksa şahsi ivadetü taat adına, şahsi kemalat adına Bence bu dünyada durmaya değmez yani. Yaşamaya da değmez. Ben vazifeyi fıtratımın vazifesi, bana yüklediği vazifeyi yapamıyorsam Efendimiz sallallahu aleyhi sellem'in arz etmişim Bir daha arz edeyim. i̇bn Mesud'a diyor ki cinler kendisine iman ettiği zaman demek diyor artık benim vazifem bitti ben Allah'a gidiyorum. O da nereden çıktı ya Allah diyor. Diyor Mekke'de işte var. 5-10 tane inanan insan var. Burada cinler de inandı. Allah bana bazı kimselerin inanacağını söylemişti, vaat etmişti. Demek vazifen vazifem bitti. Ben artık burada vazifesiz duramam diyor yani. Ben öbür tarafa gitmem lazım. Şimdi Kur'an'a adammış her bir ruh burada bir iş yapıyorsa yaşamasının anlamı vardır. Yoksa burada şahsen ibadet yapsa bile abes duruyor demektir. Boşa yaşıyor demektir. Ama bu yaşamaların bazısı, bazı arkadaşlarımız itibariyle sancılı olacak biraz. Beyin sancısı olacak, kasık sancısı olacak, belki ciddi sancı ile olacak ama fakat o bir manada üzleten ilanam, biz o bir manadanın esas diğer manasını kullanacak. Hayır halvet değil, hayır üzdet değil, celvette bulunacağız, açıktan açı. İnsanların içinde bulunacağız. İnsanların içinde Efendimiz miracını nasıl tamamladıktan sonra tekrar dönüyor insanların içine. İnsanları oraya ulaştırmak için biz de Allah'ın bize olan lütuflarını başkalarını ona ulaştırma şeklinde değerlendirmeye bakacağız. İşte o bir manada üzlet oluyor. Diğer manada üzlet memnun. Thank mm -hmm. you.